Günaydın. Bugün haftanın sonuna yaklaşırken son zamanlarda ortaya çıkan fakat henüz tam olgunluğa ulaşmamış kampanyaları derledik sizler için. Bunlar belki sizlere ne tür kampanyalar oluşturabileceğiniz konusunda da fikir verebilir. Belki bu yeni başlayan kampanyalarda gelişecek ve kitleleri harekete geçirecek kim bilebilir. Olursa böylece ileride tekrar onlara değiniriz ve deriz ki hatırlıyor musunuz şu küçük kampanyaya ama bilin bakalım ne oldu. Bunu demişken gayet küçük kampanyalarında 100 imza ile başarıya ulaştığına da tanık olduk tabii ki. Hani küçümseme yok burada onu baştan söyleyelim. Konulara göre sıralamaya çalıştığımız kampanyaların ilki bilgisayar oyunlarıyla ilgi duyanlar tarafından geliyor. Muhatabı netleştirilmemiş kampanyanın talebi tüm bilgisayar oyunlarının Türkçe olması. Güzel fikir ancak kampanya bu haliyle kazanılabilir görünmüyor. Çünkü dün de bahsettiğimiz gibi bir kampanyayı iyi bir kampanya yapan öğeleri burada göremiyoruz. Türkiye'nin global yani küresel bilişim sektöründe oyun girişimciliğinin yer almadığını maalesef bu desteği yabancı geliştiricilerden beklediğini söyleyen kampanya kime yönelik tam belli değil. Yani bunu kim yapabilir? Belki belli bir oyundan ve bu oyunu piyasaya sürenden başlamak gerekiyor kampanya. Bir diğer kampanya IETT'ye yönelik başlatılmış. Kampanya çok fazla açıklayıcı bilgi içermiyor ama mevcut içerikten anlaşılan Emekli öğretmenler için ulaşım imkanının yeniden sağlanmasını talep ediyor. Emekli olduktan sonra maaşlarının çok düştüğünü söyleyen kampanya sahibi ulaşım için yeterli kaynak ayıramadıkları bu nedenle de emeklilerin evden dışarı çıkamadığını ve sosyalleşemediğine dikkat çekiyor. Buna yönelik net talebin yine bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. Nasıl bir çözüm üretilecek? Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya ise son yapılan düzenlemelerle yasaklanan farklı hayvan etleri karışımı ürünlerin yani sosislerin, salamların ve buna benzer ürünlerin üreticilerin elinde kalmasından ve bayatlamasındansa barınaklardaki hayvanlara yem olarak verilmesini talep ediyor. Yine burada belli, belki bir firma veya bir üründen başlanabilir konuya. Bir kampanyada İstanbul'un en hızlı gelişen bir anlamda da betonlaşan muhitlerinden Mimar Oba'da başlatılmış. Muhatabı, metni ve bir takım öğeleri eksik olan kampanyanın talebi yeşil alanların rant için satılmaması. Kim satıyor? Kim satmamalı? Bunun net olması gerekiyor ki kampanya başarıya ulaşabilsin. Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılan bir kampanya biraz daha detaylı ele alınmış. Bilgehan Kılıç tarafından başlatılan kampanya infaz ve koruma memurlarının özlük haklarının verilmesini talep ediyor. Bu kampanyanın kendisi için adaletin sağlanması gereken bir kurum olan Adalet Bakanlığı'nın kendi içindeki adaletsizliğin sonlandırılması için önemli olduğunu söyleyen Bilgehan, 3717 sayılı Kanun'un 2A maddesine ve 5172 sayılı Kanun'a eklenen hüküm uyarınca tüm adalet ve yargı birimlerinde çalışan personele Aylık 50 saatten fazla çalışma ücretinden ceza infaz kurumları hariç ibaresi bulunduğu için bu haktan yararlanamadıklarını söylüyor. İnfaz ve koruma memurlarının aldıkları tehditlere, çalışma saatlerindeki düzensizliklere ve toplumdaki gardiyan algısının üzerlerinde oluşturduğu psikolojik baskıya dikkat çeken bilgihan her türlü suçtan ceza almış veya yargılanan insanlarla aynı yerde görev yapmak, ve onlarla ilgilenmek, tehdit saldırı ve aşağılamalara karşı karşıya kalmak ve tüm bunlara rağmen hiç sesini çıkaramamaktan bahsediyor. Bunlar gerçekten çok zor ve önemli şeyler olduğunu söyleyen Bilgehan, Asıl önemli olanın ise infaz ve koruma memurlarının güvenlik sınıfı değil genel hizmetler sınıfında görev yapıyor olması olduğunu ekliyor. Bakalım bu sorunlarına bir çözüm üretilebilecek mi? Sıradaki kampanya belki de geçtiğimiz hafta sosyal medyada çokça paylaşılan. Ve artı 18 vahşet görüntülerinden sonra ortaya çıkmış olabilir. Çünkü konusu şu günlerde sosyal medyada büyükten küçüğe herkesin gündeminde olan kazlar ve kas tüyü ürünler. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na yönelik başlatılan kampanya kas tüyü ve kürt ticaretinin yasaklanmasını talep ediyor. Sevil Gezer'in başlattığı bu kampanyada hayvanların yüzyıllardır insan tarafından her açıdan sömürüldüğünü, insan kaynaklı eziyetlere maruz kaldıklarını anlatıyor ve kas tüyü, ...ve kürk gibi endüstriyel ürünlerin hayvanlara şiddet, eziyet ve işkence edilerek elde edildiğini anlatıyor. Kazların canlı yolunduğunu, Kürtlerin ise hayvanlara zedelenmeden alınması için türlü yöntemler uygulandığını anlatan Sevil... ...Türkiye'deki kas ve kürk üretiminin ticaretinin, ithalatının, işlenmesinin, satılmasının ve kullanılmasının tamamen yasaklanmasını talep ediyor. Bu işkence son bulsun diyor. Bir kampanyada teknoloji kullanıcısı Zeynep Seda Gençer tarafından başlatılmış... Türk Telekom'a yönelik başlatılan kampanyada Zeynep kullanmadığı için ödediği internet faturalarının hesabını soruyor. Türk Telekom'la bir yıl önce yaşadığı sorunun Türk Telekom tarafından önemsenmemiş olmasının ve bir yıldır çözümlenmemiş olmasının oldukça can sıkıcı olduğunu söyleyen Zeynep hikayesini anlatıyor. Kotalı hattan sınırsız hatta geçiş yaptıktan sonra internetin yaklaşık bir ay sorunsuz kullanabildiğini daha sonra ise bir gün bağlantısının koptuğunu ve bu sorun için bir yıldır çözüm aradığını anlatıyor. Sistemden kaynaklı sorunlardan dolayı bağlantısını bir türlü sağlayamayan Zeynep, kendi sorunum için başlattığı kampanyanın Türk Telekom'un müşteri hizmetlerine gereken hassasiyeti göstermesi için dikkat çekmeye yaramasını umuyor ve kullanım oranı sıfır olan internet için tarafına kesilen faturaların geri çekilmesini beklediğini iletiyor. Kim bilir acaba aynı durumda olan başkaları da var mı? E bu konuda belki Türkiye Telekom bu haberden sonra hemen harekete geçer ve bu sorunları çözer. Kampanyada böylece başarıyla sonuçlanır. Çevre konulu bir kampanya var sırada Hemşin Belediyesi'ne ve Tokya'ya yönelik başlatılan kampanyanın konusu Hemşin'in inşaatlarla doğal yapısının bozulmaması. Kampanyanın sahibi Bülent Güven, Hemşin Rize'ye bağlı kasaba iken içe yapıldığını, şimdi de belediye ve Tokya işbirliğiyle beton bir kent haline getirilmeye çalışıldığını söylüyor. Kasabanın doğal yapısının tamamen değişeceğini söyleyen Bülent, Organik çay yetiştirilmesi için pilot bölge olarak seçilen hemşirenin betonla kaplanmamasını ve projelendirilmemesini talep ediyor. Kent dokusu korunsun diyor. Bir yönüyle benzer bir kampanyada Zuhal Tuzcu tarafından Kültür Turizm Bakanı Ömer e yönelik başlatılmış kampanya Bursa Mudanya'daki Apameya Antik kenti Limanı üzerine AVM inşa edilmemesini ve bu inşaatın bölgedeki yıkımın başlangıcı olacak bir kırılma noktası olacağını belirtiyor. Bir kampanyada öğrencilerden. Yükseköğretim Öğretim Kurulu'na yönelik Merve Akpınar tarafından başlatılan kampanyanın talebi uzaktan öğrenim ve akşam okulu öğrencilerinden alınan harçların tutarının düşürülmesi. Eğitim ve öğretimin hepimizin hakkı olduğunu hatırlatan Merve, harçlar bu kadar pahalı olduğu sürece pek çok kişinin okulu kazansa bile okuyamadığını, birinci öğretimde olduğu gibi ikinci öğretim ve uzaktan eğitimde de harçların kaldırılmasının daha uygun fiyatlarla en azından olmasını talep ediyor. Eğitim konusunda bir kampanyada Ahmet Sarı isimli bir kullanıcı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi ise her okulda bir bilişim branşı öğretmeninin yer alması. Fatih Projesi'nin yani bu tabletle eğitiminin sağlıklı şekilde yürümesi için bilişim çağına uygun gerekli donanımları kazanmış. Bireylerin yetişmesi için bunun gerekli olduğunu söyleyen Ahmet'in kampanyası şimdiden bayağı ilgi görmüş durumda. Bu ve bunun gibi pek çok yeni başlatılan kampanyayı keşfetmek için Change.org sitesini ziyaret edip kampanyalara göz at bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle Zeni ve Ezgi Kayı ile beraber esenlikler diliyoruz.